Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu bu hafta yani 22-26 Haziran tarihlerinde Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası'nın krizin ötesinde yeşil toparlanma ve büyüme için temiz enerji ...temasıyla gerçekleştirdiğini belirtti Profesör Kara Osmanoğlu. Dijital etkinliklerde Avrupa Gençlik Enerji Günü ilk kez kutlanırken politika konferansı sanal standlar açılarak Avrupa Sürdürülebilir Enerji Ödülleri sahiplerini bulacak. Avrupa Sürdürülebilir Enerji Ödül kazananlarını uzmanlar ve vatandaşlar seçiyor. İnovasyon, gençlik ve katılım kategorilerinde ödül verilirken halk oylamasıyla en beğenilen projeye vatandaşlık ödülü sunulacak... Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası'nda Avrupa Yeşil Düzen belgesi gereğince toparlanma, kurtarma planı öne çıkarılacak dedi. Ve Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası'nın ülkemizde ilk kutlaması için 2010 yılında fikir mühendisliği yapmaktan onur duyduğunu belirten Kara Osmanoğlu, 26 Mart 2010 günü Galatasaray-Taksim arasında adım adım Sürdürülebilir Enerji sloganıyla İstanbul Büyük Enerji Yürüyüşü'nü enerji ve çevre sivil toplumunun yüksek katılımıyla Enerjimiz İstanbul'dan diyerek kutlamıştık dedi. Hafta kapsamında Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nin düzenlediği Online Energy Talks'ta yani yarın 23 Haziran Salı günü saat 17 ile 18 arasında yani akşam 5'te in misin yoksa out mu enerji ve yaşam tarzı adlı bir konuşma yapacağım. Üniversite dışından katılımı da açık bu konuşma. Üstelik ücretsiz gest.khas.edu.tr adresinde kayıt yaptırdı. Biliyor in misin yoksa out mu? Enerji ve yaşam tarzı konuşmam için ee, tekrar ediyorum. gest.khas.edu.tr. Buradaki gest Center for Energy and Sustainable Development anlamına geliyor. C gest.khas.edu.tr adresinde. Kayıt biliyor. New York Times'dan Christopher Flavelin haberine göre yeni bir araştırma yüksek sıcaklıklara veya hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınların erken düşük kilolu veya ölü doğmuş çocuklara sahip olma olasının daha yüksek olduğunu ortaya koymuş. Afrikalı, Amerikalı anneler ve bebekler ise diğer nüfustan çok daha yüksek oranda zarar görüyor. Araştırma azınlıkların kirlilik ve küresel ısınma tehlikesinden orantısız bir pay aldıklarına dair bir kanıt Daha sunuyor. Amerikan Tabipler Birliği dergisinin yani JAMA Network'ün Open dergisinde yayınlanan araştırma iklim değişikliğinin yeni doğan çocuklara zarar veren yönlerini birleştiren en kapsamlı kanıtlardan bazılarını sunmuş. Çalışmalardan elde edilen bulgular iklim değişikliği kötüleştikçe bebeklerin sağlığına ilişkin bedellerin ağır olacağını gösteriyor. İklim değişikliği daha sık ve yoğun sıcak dalgalarına neden olduğu için yüksek sıcaklıklar daha erken doğumlarla ilişkilendirildi. Çalışma yüksek sıcaklıkların erken doğum riskinin %8,6'dan %21'e çıktığını gösterdi. Doğumdan önceki hafta 1 santigrat derece sıcaklık artışının Mayıs ve Eylül ayları arasında %6 daha fazla ölü doğum olasılığına karşılık geldiğini buldu. Yeşil ekonomide yer alan bir habere göre Avrupa Birliği ülkelerinin 2018 yılı sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesinin %21 artışı altında gerçekleştiği bildirildi. Eurostat açıklamasında bu seviyeyle birliğin 2020 yılı için belirlediği 1990 yılına göre %20 azaltım hedefine ulaşmasının mümkün olabildiği vurgu yapıldı. Eurostat yayınladığı istatistiklerde emisyonları artan ülkelere de yer verdi yalnız. 28 yıllık bu dönemde birlik ülkelerinden Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve birlik üyesi olmayan ülkelerden Norveç, İzlanda ve Türkiye'nin Emisyonları yükseldi. Türkiye dışında Avrupa ülkelerinin sera gazı emisyonları toplamda 86,5 milyar ton karbondioksit eşliğinde artarken Türkiye'nin emisyonları 313,1 milyar ton karbondioksit eşliğinde artış gösterdi. Yani diğer bütün Avrupa ülkelerinin 3 katından fazla artış yaşanmış Türkiye'de. Nebraska Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki bir araştırmacı ekip. Tibet antiloplarının yüksek dağlarda hayatta kalmak için benzersiz bir şekilde evrim geçirdiğini tespit etti. Tibet antilopu yüksekliği deniz seviyesinden 3600 ila 5500 metre olan Tibet platosunda yaşayan bir antilop türü Tibet antilopu bu koşulda nasıl yaşadıklarını araştıran ekip ilk olarak kandaki oksijen taşınmasında büyük rol oynayan B-globin genlerinin odağını dağını inceledi ve bu genlerde farklılık tespit etti. Bir etkinlik haberiyle güne kapatalım. Gezegenin geleceğine tehlikeye atan tüketim alışkanlıklarımızın konuşulacağı ve bu alışkanlıkları nasıl dönüştürebiliriz konusunda katılımcıların fikirlerini anlatabileceği goodfortrust.org türetim buluşmaları 24 Haziran Çarşamba günü saat 21'de yani akşam 9'da Zoom üzerinden gerçekleşecek. Tüketim yerine tüketim kavramının konulacağı bu Good for Trust etkinliğinde başka çevre aktivistleri ve sosyal girişimcilerle buluşmak istiyorsanız Good for Trust'ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz ve herkese açık bu etkinlik için kayıt yaptırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için instagram.com/goodfortrust veya facebook.com/goodfortrust adreslerine, sosyal medya adreslerine bakabilirsiniz. Good for Trust'tı. İklim krizine karşı ve tüketim yerine türetim alışkanlıkları ile edindiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan, Uygar Özesi ismi.